1942 numaralı konu, cinlerin Süvad bin Aribe Hazreti Peygamber'in peygamberliğini haber vermesi, ben Ömer'in herhangi bir şey hakkında, ben bunu böyle zannediyorum, deyip de onun dediğinin çıkmadığını görmedim. Hazreti Ömer bir gün oturmuştu, yanından güzel yüzlü bir kişi geçti, Ömer bu adam hala cahiliyedeki dini üzerindedir veya cahiliye devrinde kahinlik yapardı, onu bana getirin, dedi. Adam gelince, Hazreti Ömer benim kadar İslam'ı güçlü bir kimseyle karşılaştığını sanmıyorum, öyleyse ve Allah'ı seviyorsan doğruyu söyle, dedi. Adam, ben cahiliyede kahinlik yapardım, dedi Hazreti Ömer, kahinlik yaptığına göre söyle bakalım senin cininin sana gaybdan verdiği haberlerin en tuhafı hangisiydi, dedi. Adam, bir gün ben pazardayken cinim telaş içinde yanıma geldi bana, sen cinlerin ne kadar telaşlı ve ümitsizlik içinde olduklarını görmüyor musun, diye bir şiir okudu dedi, Ömer, doğru söylemiş, ben putların arasında yatıyordum, birisi bir buzağı kesti, bunun üzerine birisi öyle bağırdı ki, onun gibi şiddetli ve yüksek sesle işitmemiştim, o şöyle bağırıyordu, ve hey alçak adam, duymadın mı, fasih bir adam ortaya çıktı ve Allah'tan başka ilah yoktur, diyor, dedi, bunu duyanlar yerinden sıçradı. Fakat ben işin sonu ne olacak diye bekledim, o ses bir kere daha aynı şeyleri tekrarladı, bu sefer ben de kalktım, bize birisi peygamberlik iddia ediyor, dediler, dedi.